Kızıma takva sahibi anlamında Zelvera ismini koydum. Bu anlam sizce doğru mu? İsim koyma hakkında tavsiyelerinizi bize iletir misiniz demiş. Ayrıca İrem Nur e, ismini koyduğunu kızına söyleyen bir izleyicimiz var. İrem ismi caiz midir diye sormuş. İsim koyma konusunda tavsiyemiz şudur. Birincisi isim konduğunda çocuğumuzun istikbalde bu isimle anıldığından dolayı bu isimle çağrılacak bu isimle yad edilecek çocuğumuzun kesinlikle ve kesinlikle aşağılanmasına tahkir edilmesine veya efendim istihza konusu edilmesine müsaade etmeyecek bir isim olmalıdır. Evet. Niye? Çünkü çocuğunuza bir isim koyuyorsunuz ama insanlar genelde onu ya istihza için kullanıyor veya efendim işte hafife alıyor, istigfaf ediyor. Veya dalga vesaire konusu oluyor ise bu tür isimlerden bir defa çocuklarımızı uzak tutacağız. Niye? Evet. Çünkü kendisini kötü hissetmesine ve belki de çoğu zaman bu nefsani problemlerden, ruhi problemlerden dolayı içe kapanmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla isim iyi anlamlı, evet. manası güzel. Söylendiği vakitte Müspet çağrışımlar yapan Karşıda müspet anlam uyandıran Ve onun hafife alınmasına İstikhaf edilmesine uzak duracak Bir isim olmalıdır Bu birincisi. Evet. İkincisi Müslümanların kullandığı Bir isim olması Müslümanların kullandığı Onlara has bir isim olması evet. Anlamı güzel olacak Hafife alınacak dalga geçilmesine sebebiyet vermeyecek Ve Müslümanların kullandığı isim olacak evet. Müslümanların kullandığı isim olacak Böyle olursa bu ismin illa Kur'an'da geçen bir kelime olmaz veya hadis şerifte geçen bir kelime olması Şaktır. gerek yoktur evet. ve isim zaten baba ve annenin baba ve annenin güzel isim koyma temel görevidir çocuğun da anne baba üzerindeki haklarından birisidir evet. çocuğun anne baba üzerindeki haklarından birisi ona güzel bir isim koymasıdır bu bağlamda baktığımızda Zelvera. Zelvara vera sahibi, vera o aydınladır. Evet. Zelvara takva sahibi, vera sahibi yani şüpheli şeylerden uzak duran, haramdan uzak duran takva sahibi bir insan demek. E baktığımızda Müslümanların kullandığı bir isim. Anlamca güzel ve çocuğun istihfaf edilmesine, dalga geçilmesine sebiyet vermiyor. E o zaman bu bu ismi çocuğa koymasında herhangi bir sakınca yok. Aksine güzel olur. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Çocuğu da ismiyle müsemna etsin inşallah. Amin. amin. Evet. Önemli olan bu. Diğerine gelince İrem Nur. Şimdi bizim toplumumuzda İrem dendiği vakitte akla ne geliyor? Cennet bahçesi, bahçesi. gelir. Halbuki İrem azgınlıklarından dolayı Cenabı Hakk'ın gazabına uğramış. Ve bundan dolayı helak edilmiş olan bir kavimdir. Evet. Kur'an'da açıkça bahsediyor ama toplumumuz bunu unutmuş. Bu çok eski kadim zamanlarda olduğundan dolayı toplum bunu unutmuş ve İrem dendiği vakitte cennet bahçesi olarak algılıyor. Dolayısıyla İrem koysa, koysa herhangi bir sakıncası olmaz. Ama koymamış ise bu isim biliniyorsa çocuğa birisi ya sen işte azgın bir kavim vardı tamam mı? Bu kavim helak edildi, senin ismini getirmişler, o kavim koymuşlar dediğinde çocuk kendisini kötü hisseder. Evet. Bundan rahatsız olur. O nedenle eğer çocuklarına İrem'i isim olarak koymamışlarsa koymasınlar. Niye? Çünkü istihbalde birisi bunu hatırlattığında kötü... Kendini kötü hissedebilir. Olur. Ama koymuşsa, koymuşsa bunu değiştirmeye gerek yok. Niye? Çünkü bu olay unutulmuş. Aksine bugünümüzde cennet bahçesi olarak biliniyor. Halbuki bu yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla bu ismi değiştirmeye gerek yok. Bu isimle çocuk ismini ne yapabilir? Devam ettirebilir. Bunda da bir sakınca tamam. olmaz. Telefon bağlantımız var. Özür dilerim. Bir kelime de tamam. Şuradayım. Ama anlam kötü veya evet. dalga geçiliyorsa isim konmuş bile olsa Değiştirmek onu değil. değiştirmeli. Değiştirmekte de hiçbir sakınca yok. Nitekim Peygamber Aleyhissatü vesselam bazı isimleri değiştirmiştir. Evet. Teşekkür ederiz hocam.